Comme cet oiseau brûlé Qui renaît de ses cendres Comme cet oiseau sacré Ressemble à s'y si méprendre À ta vie À ton sort Depuis le temps qu'on crie ta mort Comme cet oiseau maudit par ceux qui disparaissent Ta tête est mise à prix Chaque année dans la presse Et... Comme cet oiseau porteur Du sang de tous les hommes Comme lui, tu as le cœur Offert à ceux qui dorment I love you. Ben Devrim Özkan, 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Ee, geçen hafta Johnny ölümünün birinci yıl dönümüydü. Biz de bu yüzden bu haftaki programımızı Fransız Rock Müziği'nin bu efsanevi ismini ayırmak istedik. Ee, yakın arkadaşım Michel Sardun'un ona seslendiği 1973 tarihli Alliday ya da Le Phoenix adlı şarkıyla açtık programıda. Ee, gerçekten de Johnny Alliday, 60 yıla yaklaşan kariyeri boyunca inişler ve çıkışlar yaşasa da ...adeta bir anka kuşu gibi küllerinden doğmayı başarmıştı defalarca. Ee, Tabii bu 60 yıllık kariyeri tek bir programa sığdırmak pek kolay değil. O yüzden biz de bugün sanatçının yaşamındaki ve repertuarındaki dönüm noktalarına değineceğiz daha çok. Asıl adı Jean-Philippe Smet, John 1943'te Paris'te dünyaya geldi. Çocukluğunu önce yengesinin daha sonra da Londra'da klasik dansla uğraşan kuzenlerinin yanında geçirdi. Bunlardan biri olan Desta, Amerikalı dansçı Lee Ali ile evlenince ki ona sahne ismini takan ve bir nevi hiç tanımadığı babası yerine koyduğu kişi bu aynı zamanda o da çifte birlikte Avrupa'nın çeşitli kentlerini dolaştı ve hatta bazı gösterilerde sahne aldı. Amerikalı rock and roll yıldızlarına büyük bir hayranlık besliyordu Johnny. 15 yaşına geldiğinde Paris'in rock müzikle özdeşleşen ünlü mekanı Le Golf du sahne almaya başladı. ...1959 yılında katıldığı bir televizyon programında menajerlerin dikkatini çekti. Sonra da Vogue stüdyosuyla anlaşma imzaladı. İ-45'liğini e 1960'ın Mart ayında yayınladı ama eleştiriler bir aile acımasızdı. E Amerika asıllı olduğu söylentileri dolaşan siyah diri pantolonlu ve sarı saçlı... ...bu Asi Genc'in repertuarı kendi yaşıtlarının hoşuna gitmiş ama orta yaş kuşağını pek de cezbetmemişti açıkçası. Aynı yıl Suvenir Suvenir adlı şarkıyla dikkat çeken ikinci 2.45'liğini yayınladı Johnny. 1961'de ise Philips stüdyolarıyla sözleşme imzaladı ve kendini ünlü menajer Johnny Stark'e emanet etti. Burada bir parantez açarsak Johnny Hallyday repertuarının izleyeceği 3 farklı yol daha o yıllardan şekillenmeye başlamıştı aslında. Bir şarkısında da belirttiği gibi Rolla daima sadık kalan Johnny... Kariyeri boyunca romantik baladları da ihmal etmeyecek. Bunların yanında dönemin modasına uygun farklı türde şarkıları söylemekten de geri kalmayacaktı. Bu kapsamda 1961 Noelinde piyasaya çıkan Salüle Kopenh isimli albümde Wien Dansöle Twist ve Twistin USA ile Twist takımına katılmıştı. Ama aynı zamanda Rütiyel New ile de hayranlarının duygusal şarkı beklentilerine cevap vermişti. Şimdi sözleri şarlazına vur müziği ise Georges Carearens imzalı bu şarkıyı dinleyelim. Retiens la nuit. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens La nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde serre-moi fort contre ton corps il faut que le redéfolie le grand amour réveille le jour et le fasse oublier la vie revient la nuit Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, que ne devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas tout me vient ma tristesse Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas En découvrant l'amour, je prône la détresse En croyant tout bonheur, la peur entrant en mes joies Retiens la nuit Pour nous deux Jusqu'à la fin du monde Retiens la nuit Nos cœurs dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour réveille le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit.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 ...Rotien La Nuit... ...Johnny Ali'den dinledik, Rotien La Nuit... ...Johnny'nin kariyeri 1964'te askerlik görevi nedeniyle kısa bir duraklama dönemine girdi... ...bu dönemde ordudan özel izin alarak kaydettiği... The Animals'ın The House of the Rising sanından uyarlanan Le Penitance'ye gençlerin idolünü bir kez daha müzik listelerinin zirvesine taşıdı. 1965'in Nisan ayında dönemin bir diğer yeye akımı yıldızı Sylvie Vartan'la evlendi Johnny. Yıl sonuna doğru çıkardığı çoğunluğu kendi yazdığı şarkılardan oluşan Johnny Shant Aliday isimli albümse zorlu günlerin başlangıcı anlamına da aynı zamanda. Bu albümde tarzını değiştirmişti Johnny. kariyerinin ilk yıllarındaki yeni yetmenin yerini Ritman Blues söyleyen daha olgun bir genç adam almıştı ama bu ani sayılabilecek değişim hem albüm satışlarını hem de konserlere gelen izleyici sayısını düşürmüştü. Bunalıma giren genç adam günden güne tükeniyordu. Hatta oğlu David'in doğumundan bir ay sonra 1966'nın Eylül ayında intihara bile teşebbüs etmişti. Onu yeniden düzeye çıkaran şarkıysa bu olayın hemen ardından yapımcı şirket tarafından akıllı işte belki de biraz fırsatçı bir satış stratejisiyle piyasaya sürülen Noir Senuar oldu. Orijinalini Black is, Black is Black ismiyle Los Bravos adlı İspanyol grubu seslendiriyordu parçanın. Fransızca uyarlamasını ise Georges Haber yapmıştı. Şarkıda kısaca siyah siyahtır ama artık hayatımda umutsuzluk istemiyorum, aşkımızı kurtarmak için her şeye yapmaya hazırım diyerek kendisinden boşanmak isteyen Sylvie Vartan'a sesleniyordu adeta Johnny. Şimdi bu parçayı dinliyoruz. 2016 yılına ait bir konser kaydıyla Noir C'est Lidey'den dinledik Noir, Senuar. 60'ların sona ermesiyle birlikte Johnny de gitgide daha sert bir rock şarkıcısına dönüşmeye başlamıştı. Bu dönemde piyasaya çıkan şarkılar arasında en fazla dikkat çekenlerse Jocine D'Ana ve Fiz persondu Persson'du. Otobiyografik olarak nitelendirilebilecek bu şarkılarda babasız geçen bir çocukluk döneminin izlerini görmek mümkündü. Ee, yine bu dönemde piyasaya çıkan bir 45'lik tam 11 hafta boyunca müzik listelerinin zirvesine oturmuş ve sanatçının klasiklerinden biri haline gelmişti. Ee, sözleri Jiltibo, müziği ise Jean Renard imzası taşıyan bu parça hem rock müzik severlere hem de pop müzik hayranlarına hitap ediyordu. Ee, John El Day parçayı ilk kez 1969'da verdiği Paledi Spor konserinde seslendirmişti. Şimdi yayınlandığı zaman ülkemizde de büyük ilgi gören bu parçayı Yaklaşık 50 yıl öncesine ait bu konser kaydıyla dinliyoruz. Köy Jotem. Kardeşi füzyıhtan, kalmasa leydeti, iki ton ödeyi. Bu saman, bu çant, bu bley. Kanlımben la limiye. Desine sur ton corps, des montagnes, des forêts, et des îlots déserts. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche fait tu se fait dur Quand le ciel dans tes yeux Un plus pur Quand tes mains voudraient bien Quand non je Quand ta Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime Oh, Quand tu te sens plus chat Et que tu deviens chienne Et qu'à l'appel pelle du loup Tu brises enfin tes chaînes Quand ton premier choupee se finit dans un je t'aime. Oui que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime que je t'aime. Je t'aime Quand mon corps sur ton corps Lourd comme un cheval mort Ne sait pas, ne sait plus S'il existe encore Quand on a fait la mur, Quand d'autres font la guerre Quand c'est moi le soldat kim belki kina Ah, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. je t'aime, je t'aime. Chönel dinledik Köşöten. 1973 yılının yaz aylarında Sylvie Vartan'la düet yaptığı Jeanne Problem'i yayınladı Johnny. Gabriel, Je oublie de vivre, Le Bon du Rock ve Ma 70'li yıllara damga vuran diğer şarkılar oldular. 1980'lere Daniel Baleuva'nın imzalı Jean-Claude Pazonero yani Ben Bir Kahraman Değilim adlı şarkının da yer aldığı bir albümle başlangıç yaptı Johnny 1982'de. Halide Spor'da Mad Max filmini hatırlatan bir dekor önünde bir dizi konser verdi. 80'lerin ortası ise kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu sanatçının 1985'te çıkardığı Rock n Roll Attitude adlı albümde aynı zamanda Frans Galineşi olan Michel Berger ile çalıştı Johnny ve Berger imzalı Kelçe Show'da Tennessee böyle şantör Abandon gibi parçalarla yine büyük ses getirdi. Kısa bir ara vermeden önce bu albümden bir parça dinleyeceğiz Fransız Öpücüğü'nde. Arzu Tramvayı ve Iguana Geceleri gibi eserleriyle tanınan Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams için yazılmış bir parça bu. Şarkıda hepimizde Tennessee'den bir şeyler vardır diyor sanatçı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ali Dey'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada onun şarkılarıyla herkesin yaşamına dokunduğunu vurgulamış ve hepimizin içinde Johnny'den bir şeyler vardır diyerek bu şarkıya atıfta bulunmuştu. Şimdi bu parçayı dinliyoruz 2000 yılına ait bir konser kaydıyla. Daha sonra kısa bir ara, aradan sonra Frans kaldığı yerden devam edecek. On a tous quelque chose en de Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, oh si peu d'amour avec tellement de bruit. De quelque chose en nous de Tennessee. son cri à lui les quelques jours de Comme une qui s Sans un parmi As-si disparu Ténésie à certaines de la nuit Quand le cœur de la ville s'est Il un sentiment comme une envie Çeviri ve plaisir de vous voir là tous, c'est ça. J'aimerais maintenant vous présenter une jeune fille que j'aime beaucoup, Sonia Lasette.